Merhaba. 95.0 açık radyoda Babil'den sonra programın dinliyorsunuz. Ben Erjument Gürçay. Bugün programa 1920'li yılların başlarında New York'ta Paros Records'ta basılan bir taş plak kaydında tenor Ashil Plus'tan dinlediğimiz bir Urfa türküsüyle başladık. Dünyanın çeşitli ülkelerinde yılın farklı günlerinde kahve günü kutlanıyor. Ancak 1963 yılında Londra'da kurulan Uluslararası Kahve Örgütü 2014'te 1 Ekim'i Dünya Kahve Günü ilan etti. Geçtiğimiz cumartesi günü Dünya Kahve Günü'ydü. Yaklaşık son 200 yıllık bir zaman diliminde dünyada en önemli gıda ürünü haline gelen kahvenin üretimden fincanlarımıza gelene kadar hangi aşamalardan geçtiği, bu üretimin arkasında nasıl büyük bir insan emeği sömürüsü ve doğal varlıkların sömürüsünün olduğu çoğumuzun ilgi alanında olmayabiliyor. Oysa ki devletler, büyük kapitalist piyasalar ve ulus aşırı şirketlerin dünyanın en yoksul çiftçilerin ürettiği kahve çekirdeği üzerinden piyasaya, topluma ve tarıma ciddi müdahaleleri olduğu biliniyor. Devletlerin ve bu devasa şirketlerin müdahalelerine açık olan kahve, fincanımıza gelinceye kadar Afrika'dan, Latin Amerika'ya, Uzak Asya'dan, Avrupa ve Kuzey Amerika'ya kadar uzanan geniş coğrafyada üretimden markalamaya, tahmisçilerden, perakendicilere ve kahvehanelere kadar uzunca bir yol izliyor. Kahve bir yüzüyle içerken büyük bir keyif veriyor insana ama kahvenin bir başka yüzü daha var. Kahve sektöründe önemli paya sahip olan Brezilya ve Kolombiya gibi eski oyuncuların ve Vietnam gibi daha yeni oyuncuların küresel siyaset ve kapitalist piyasayla olan karmaşık ama hep yoksullar aleyhine işleyen bir ilişkiler yumağı içerisinde pek de görülmeyen Karanlık bir yüzü daha var. Latin Amerika'nın uzun kolonyal tarihinde kahve ve onun yükselen kapitalizmle ilişkisi kahve plantasyonlarından akan yoksulluğa rağmen piyasalarda devasa kâr seline dönüşüyor. Güney Amerika'da kahve plantasyonları açmak için ormanlar yok ediliyor. Vietnam'da devlet kahve ihracatının yüksek geliri için uyguladığı ekim politikalarıyla köylüler üzerinde yıkıcı sonuçlar yaratıyor. Kahvede küresel markalar var. İşte bu markalar kendilerini çok sevecen insan ve çevre dostu imajlarla pazarlarken aslında hem güney ve hem de kuzey yarı kürede kendi çalışanlarına karşı inceltilmiş bir sömürü ve baskı düzeni kurduklarına da şahit oluyoruz. Yoksul güneyli üreticilerden çok ucuza aldıkları kahve çekirdeğini yani ki kilo başına sadece 1 dolar çiftçilere kalıyormuş Fahiş fiyatlarla satıyorlar. Bu perakende kahve tekerleri kölelik koşullarında çalışmanın, ucuz emeğin ve katı sendika karşıtlığının da en büyük destekçileri. Bugün programda kahvenin tarihi içerisindeki yolculuğundan kahve tekerlerine karşı Meksika'da hayat bulan, işte daha adil ve yoksulları gözeten bir kahve üretiminin mümkün olduğunu kanıtlayan Zapatista kahve kolektiflerinden söz edip türkülerle şarkılarla sizlerle birlikte kısa bir yolculuğa çıkalım istiyorum. Şimdi sırada 2014 yılında Kalan Müzikte yayınlanan Girizgah albümünde yer alan bir şarkı var. AlaTurka Records sanatçıları seslendirecekler. Kahve Yemen'den gelir. Vehane 1554'te İstanbul'da açılmıştır. Enis Batur, 1998 yılında gittiği Paris Café de la Meride, fincanın yanına iliştirdiği küçümen şeker paketinin üzerinde bu notla karşılaşır. O an öğütülmemiş bir kahve tanesi gözünün önüne gelir. Batur, hayatımızın keyif yakasını simgeleyen o küçük çekirdekten alabildiğine geniş bir davranışlar, özel huylar, mekanlar ve nesneler yelpazesine açılır, kahvenin izini sürer ve işte bugün keyifle okuduğumuz yazılar kalemi alır. Enis Batur'un 1998'de Paris'te içtiği kahvenin Avrupa macerası 1653'te Yemen'den yola çıkıp Marsilya limanına inaşan bir Venedik gemisinin ambarında yer alan birkaç çuval kahve tanesiyle başlar. 1669'da kahvenin egzotik tadlar içeren büyülü kokusu Paris kafelerine yayılır. Parislileri kahveyle ilk tanıştıran Türk elçisi Süleyman Ağa'dır. Bir başka Türk elçisi Mehmet Ağa kahveyi, Viyana'ya taşır ve kahvenin Avrupa yolculuğu da böylece başlamış olur. Peki kahvenin İstanbul'a gelmeden önceki tarihi nasıldı? Merak edip araştırdığımda bugün birçoğumuz için bir ritüele dönüşen kahve içmenin dünyadaki hikayesinin ehli keyif keçilerle başladığını öğrendim. Mila'dan sonra 600 yıllarında Güney Etiyopya'daki Hristiyan manastırlarında yaşayan keşişler işte besledikleri keçilerin bir bitkinin kırmızı renkli tohumlarını yedikten sonra daha hareketli olduklarını görürler. İşte Kiev tarihçilerinin yazdığına göre tuhaf davranışlar gösteren, geceleri uyumaları gerekirken aşırı hareketlenen keçiler keşişin veya işte çobanın dikkatini çeker ve böylece kahve tohumları Binlerce yıl sürecek olan insan ilgisine ilk kez masar olurlar. Etiyopya'da yetişen Arabika cinsi ağacın ıslah edilmesinden sonra ağaç türleri de çeşitlenmiş ve Yemen'in Mokka Liman kentinde 1258'de başlayan üretimle kahve günlük hayattaki yerini almış. Uzun yıllar kahveyi Araplar kullanmışlar. Bizim ünlü gezgin Katip Çelebi seyahat kitabında Yemen halkının yaz günlerinde bedenlerini serinletmek için Kahve kabuğunu kaynatıp içtiklerinden söz eder. Ayrıca bodur kahve ağacının tanelerini dövüp yerlermiş ve bu da çok hoşlarına gidermiş. Kimileri de kahveyi kaburup suyunu içerlermiş. Etiyopya'dan Yemen'e Arap Yarımadası'na ulaşan kahve 100 yıl içerisinde önce Mısır'a daha sonra Suriye, İran ve Hindistan'a yayılır. Zaman içerisinde kahve türleri de çeşitlenir. E kahve ilk kez 1543 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde gemilerle İstanbul limanına gelir. İşte kahvenin sakinleştiren, boyun eğdiren, mürşide biat etmeyi kolaylaştıran etkisi de zaman içerisinde gözlemlenir. E böylece kahve içene verdiği keyifle Osmanlı dönemi İstanbul'unda kısa zamanda önce halk arasında ve sonra da Şeyhler ve Sufiler arasında yaygınlaşır. Zaman zaman bazı engellemeler yaşansa da keyif alma arzusu her seferinde engelleri aşmayı başarmış. Salah bir Selin, Salah Bey tarihine göre İstanbul'da ilk kahvehaneyi açanlar Halep'ten gelen Hakim adında bir herif ile Şam'dan gelen Şems adında bir zariftir. Tahtakali'de birer büyük dükkan açarlar. Osmanlı İstanbul'un ehli keyifleri burayı kısa zamanda mesken tutarlar. İşte kimi burada kitap okur, kimi tavla oynar, kimi de satranca gömülürmüş. Okur yazar olanlar sanat üzerine sohbet eder. İşte kimi dostlarını bir araya getirmek için birkaç akçe daha harcayıp bu kahvelerde şölenler düzenlermiş. E, tırnak içinde devlet büyükleri dışında hemen birçok İstanbullu böyle eğlenecek ve gönül dinlenecek yer olmaz deyip kapağı kahvenlere atarlarmış. Öyle ki 2000 zaman kahvelerde oturacak ve duracak yer bile bulunmazmış. Evliya Çelebi'nin seyahat notlarında 1630'da İstanbul'u adım adım arşınlarken 55 kahvehane ve bu kahvelerde çalışan 100 ocakçı ve çıraktan bahseder. Evliya Çelebi'nin büyük bezirganlar olarak nitelendirdiği kahve satıcılarının sayısı o yıllarda kahvenlerden daha çokmuş ki Çelebi Bunların sayısını 500 olarak açıklar ve işte Sana'da ve Mısır'da güçlü ortakları bulunduğunu rivayet eder. Burada bir küçük parantez açmak ve bu büyük kahve bezirganlarından birisi olan Hasan Efendi'den biraz söz etmek istiyorum. Sanıyorum Mısır Çarşısı'na girip de kale kapısına yönelen ve hiç niyeti olmasa bile sokağa yayılan kahve kokusunun cazibesine kapılıp kendisini ünlü kuru kahvecinin tezgahının önünde uzayan kahve sırasında bulmayan İstanbul'u pek yoktur. Bu tarihi dükkan 1871 yılında Fatih İstanbul'da babası Hasan Efendi'den mirası devralan Mehmet Efendi tarafından kurulmuş. Türkiye'nin en eski işletmelerinden birisi. İşte 19. yüzyıl sonlarına kadar Türk kahvesi çiğ çekirdek olarak satılıyormuş ve evlerdeki kahve tavalarında kavrulduktan sonra Elde edilmelerinde çekilerek içilebiliyormuş. Bu durum Hasan Efendi'nin işlettiği baharat ve çiğ kahve satan dükkanın oğlu Mehmet Efendi tarafından devralınmasına kadar sürer. 1871 yılında işin başına geçen Mehmet Efendi çiğ kahveyi kavurup dibeklerde öğüterek müşterilerine hazır olarak satmaya başlar. Salah Bey tarihine dönersek 2. Selim ve 3. Murat zamanında İstanbul'daki kahve sayısı 600'ü geçmiş. Fakat halkın kahvelere akın etmesi ve cami nüfusunun giderek düşmesi müezzinleri ve sofuları çileden çıkarmış. Hatta kimi din bilginleri kahveler kötülük ocağıdır meyhaneye gitmek oraya gitmekten daha iyidir demeye başlamışlar. Kur'an'da kahve ile ilgili tek sözcük bulunmamasına karşı İslam Ebu Suud Efendi kömürleşme derecesinde kavrulan her şeyin yasık olduğu üzerine bir fetva vermiş ve kahve çuvallarını deldirip denize attırmış. Babu Ali buna açık destek vermemiş ve halk gizli gizli de olsa kahvelere gitmeye devam etmiş. Ulemanın baskısı artınca 3. Murat kahveleri kapatmış ve kahve içmeyi de yasaklamış. Yasaklara rağmen kimilerine koltuk kahvesi adı altında çıkmaz sokaklarda kahve açma izni verilmiş. Bazıları subaşıyla esas başını tava getirerek dükkanların arka kısımlarında kahve açmışlar. İşte müdaimler dikkati çekmeyecek şekilde arka kapıdan mekana girip çıkarlarmış. Sultan II. Murat zamanında kahveler o kadar çoğalmış ki işte yasakmasak artık para etmez olmuş. 3. Murat 1592'de yasağı kaldırmış. Artık hemen her sokak başında kahveler açılmış. Kıssahanlar ve çengilerde hünerlerini buralarda sergilemeye başlamışlar. Gel gelelim halk işten güçten kalmakta. işte çarşıda alışveriş aksamaktaymış. Bir de ikinci Osman'ın hazin sonunu takiben artık kahveler. isyancıların da Buluşma yerleri olmaya başlamış. Kendisi içkiden, kahveden ve tütünden başını kaldırmadığı halde Sultan IV. Murat bütün Osmanlı topraklarında kahvelerin kapanmasını ve bir daha açılmamasını buyurmuş. Kahve içilmesi de yasaklanmış. Sultan bizzat tedbili kıyafet eder. Işte gece gündüz sokaklarda dolaşır. Rast geldiği yerde eşkiyayı, işte tütün toplantısı yapanları yakalayıp öldürtürmüş. Geceleri sokağa çıkan pervasızları da ölüm şerpide içirirmiş. E bunu da halkın erlerin gözleri önünde, çoğu zaman otağın önünde yaparmış. Sadece İstanbul mu, Edirne dedi yasa uymayan kahvecileri gözünü kırpmadan astırırmış. Halk çareyi bekar odaları açmakta bulmuş ve kahve keyfi bir süre daha İstanbul'un yeraltı dünyasında dolaşımda kalmış. 1606'da İngilizlerin Osmanlı topraklarına taşıdığı tütünün yasaklanma uğraşları kahve yasağını ikinci plana itmiş. Sultan Birinci İbrahim döneminde yani 1640-1648 yıllarında kahvehaneler yeniden açılmış. Kahve ve tütün yasağı bir kez daha dilinmiş. Hatta vezirler bile para kazanmak için kahvehaneler açmışlar. E, tüccarlar Sana'dan ve Yemen'den yeniden kahve getirmeye başlamışlar. Hazinenin açığını kapatmak için önce tütüne ve sonra da kahveye vergi konmuş. E, o yıllarda Yemen'den İstanbul'a her yıl 20 bin çuval kahve gelmekteymiş. E, Sultan I. İbrahim döneminden sonra sayısı gittikçe çoğalan ve Yeniçerilerin sığındıkları yerler haline gelen e, kahvehanelere son darbe e, 1826'da Yeniçeri ocağının kapatılmasından sonra vurulmuş ve özellikle Boğaz içinde sayıları çoğalan Yeniçeri kahveleri yerde bir edilmiş. Bir süre sonra halkın dinlenme yerleri olması nedeniyle kahvelere yeniden izin verilmiş. Kentin her yerinde kahveler birer birer açılmış. Kahvelere birer şer yuvası olarak bakılan günler geride kalmış. Osmanlı'nın son dönemlerinde bazı kahveler işte edebiyatçıların, bilim insanlarının, aydınların toplantı yerleri haline gelmiş. Sultan hafiyeleri de bu işe çok sevinmişler. İşte bu kahveler sarayın hafiyelerine, kullarının Abdülhamit hakkında ne düşündüklerini ilk hızdan duyma kolaylığını getirmiş. O çağın aydınları da buna çok sevinmişler. Evlerde toplanıp gizli işler çevirdikleri sanısı uyanmasın diye bu kahvelerde daha sık boy göstermeye başlamışlar. Şimdi bir şarkı arası daha vermek istiyorum. Dilek Türkan'dan dinleyeceğimiz bu şarkıda sanatçıya uduyla Enver Mede Aslan eşlik ediyor. 20. yüzyılla birlikte bu tür kahveler de çoğalır. İşte bunlar daha çok edebiyat kahvesi olarak anılırlar. Sarafim Efendi Kahvesi, Lebon, Tepebaşı Bahçesi, İkval Kahvesi, Nisuas, Viyana Kahvesi, Elit, Baylan, Ankara Pastanesi, Cennet Bahçesi'ni ve Pierre Lottie Kahvesi'ni bu kahvelere örnek olarak sayabiliriz. Bu kahvelerin hemen hepsi tarih oldu ne yazık ki. Bir tek Pierre Loti Kahvesi zamana direnmeye çalışıyor. O günleri yaşayan insanlar da bu dünyayı çoktan terk ettiler veya sayıları giderek azalıyor. Belki de değişmeyen gerçek işte Sultan II. Mahmut döneminde yani Osmanlı'nın reform günlerinde İstanbul'u gezen İngiliz gezgin Charles Mac İstanbul'un değişen kültür dokusu üzerine anılarını düştüğü notta saklı duruyor. İşte Türkler kahvesiz yaşayamaz. Dünyadaki ve Osmanlı İmparatorluğu'ndaki yani bu topraklardaki tarihine kısaca değinmeye çalıştığım kahve bugün dünyada işte petrol ve zeytinyağından sonra en çok ticareti yapılan 3. ürün veya işte zeytinyağı ile birlikte en çok ticareti yapılan gıda ürünü olarak anılmakta. Kimileri bu bilginin doğru olmadığını, hatta ilk 5'e dahi giremediğini savunuyorlar ama Kimilerine göre ise sudan sonra en çok içilen içecek olduğu savunuluyor. Gerçek ne olursa olsun işte bugün kahve fiyatı New York Stock Exchange tarafından belirlenen önemli bir ticari meta. Kahve bugün büyük şirketler ve aracıların elinde. Üretiminden işlenmesine ve dağıtımından satışına kadar yüz milyonlarca insanın sömürülmesine yol açan bir silaha dönüştü bir taraftan da. işte birçok kahve markası... Düşük ücretle çalıştırılan kadın ve çocuk mahkum emeği ve sigortasız, sendikasız, sosyal güvenceden yoksun işçi ve köylü emeği ile üretiliyor. Günümüzde dünya çapında 1.6 milyar günlük fincan kahve tüketildiği biliniyor. İşte üçüncü dünya ülkelerinin birçoğunun geliri kahve üzerinden sağlanırken bir bilgiye göre yani içilen her bir kilo kahvenin ortalama olarak sadece bir doları çiftçiye gidiyor. Geri kalan miktar büyük tüccarların kasasına giriyor. Kahvenin milattan sonra 600'de Etiyopya'da başlayıp Avrupa kıtasına ulaşan eski dünyadaki baş döndüren hikayesine bir virgül koyup, Kahvenin okyanus ötesine yani yeni dünyadaki yolculuğuna da kısaca değinmek istiyorum. Fransız deniz subayı Gabriel Mathieu François Kahveli ilk kez Avrupa'da tanışır. İşte 1714'te zorlu bir deniz yolculuğu sonrası döndüğü Fransa'nın deniz aşırı kolonisi Martinik adasındaki evinin bahçesine yanında getirdiği iki kök kahve fidanını eker. Bir kahve buradan Amerika kıtasına yayılır. Önce Karayip adalarından Küba ve Porto Rico kahve ile tanışır. Bugün dünyanın en önemli kahve üreticisi olan Brezilya'ya ilk kahve fidanı bir buket çiçeğin arasında girer. Fransız Guyanası'na yaptığı bir ziyarette e, valinin işinin kalbini çalan bir Brezilyalı subay e, dönüşte hediye olarak bir buket çiçeğin arasına saklanmış e, kahve bitkisi almış ve e, işte dünyanın en büyük kahve devinin doğuşuna e, bir aşk hikayesi neden olmuş. E, bugün dünya kahve ticaretinin e, beşte dördünü Brezilya e, karşılıyor. Fransızların aksine İngilizlerin deniz ötesi kolonilerinde kahve üretiminde gecikmesinin yani en önemli nedeni sanıyorum ki işte çayın hayatlarında öne çıkan yeri olsa gerek. E kahvenin Martinik'te başlayan Amerika yolculuğu kahve ticareti ve kültürünün derinden etkiler. İşte 19. yüzyıl ortalarında. Kahve bitkisinin ölümüne yol açan bir yaprak hastalığı Brezilya dışında pek çok yerde kahve üretiminin durmasına yol açar ve bu da Brezilya'nın çok işine yarar. Ülkenin ihracat gelirlerinin yarıya yakını kahve ihracatından gelir. İşte Brezilya'da kahve üretiminin dünyada yol açtığı önemli bir değişiklikte kahvenin özellikle Avrupalı aristokrat çevreleri lüks bir içeceği olmaktan çıkıp işte herkesin kullanabileceği bir içecek haline gelmesidir. Kolombiya'da ihracatın üçte ikisini kahveden sağlamakta. Bir zamanlar kölelerin ve Avrupalı göçmenlerin ucuz emeğiyle yoğun ve yıkıcı bir biçimde üretilen bu ölümlü bitki, ardında yakılmış ormanlar, tükenmiş doğal kaynaklar ve genel bir çöküntü de bırakmıştı. Zamanla çıkarılan doğa korumacı yasalar ve modern tarım yöntemleriyle Doğa için bu durum görece değişse de emek sömürüsü bugün de yerli yerinde duruyor. Halen Brezilya ve Kolombiya dünya kahve ticaretinin 5'te 4'ünü elinde tutmakla birlikte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Afrika ülkelerindeki kahve üretimi de giderek önemli bir noktaya geliyor. İşte kıtanın kahveleri e, uluslararası piyasada Amerika e, kökenli kahvelerden e, daha ucuz. E, kahve üretiminde hastalıkların ve politik olayların getirdiği değişiklikler kahve fiyatlarında da önemli oynamalara yol açıyor. İşte aslında bu fiyat iniş çıkışları bütün tropikal bitkiler için de geçerli. E, bunları önlemek için 1962'de kahve üreten ülkeler e, uluslararası kahve anlaşmasını New York'ta imza alıyorlar. Halen bu alanda serbest piyasa kuralları işlemekte. Amerika kıtasındaki bir başka önemli kahve üreticisi de Meksika. İşte ülkedeki kahve çiftliklerinin sayısı yüz binden fazla ve çoğu ülkenin güneyinde bulunan Veracruz, Oaxaca ve Chiapas eyaletlerinde yer alıyor. Chiapas kahve kolektifleri kahve üzerinden dönen küresel sömürü çarkını kırmaya çalışan bir çaba. Bu kolektiflere geçmeden önce bir zapatista şarkısı dinletmek istiyorum. E, Meksikalı folk şarkıcısı e, Erik de Jesús'un katıldığı bir radyo programından bir kayıt dinleyeceğiz. Seamos realistas. Hidamos lo imposible. Escuchas radio? Hagamos la radio. Ay mujer luz de mi alma manantial de sentimientos hasta donde irá mi calma donde mis pensamientos Ya pensaré tu aliento. larını Meksika devriminin lideri olan Emiliano Zapata'dan alan zapatistaların adını ilk kez naftanın kabul edildiği 1990'lı yılların ortalarında e, duymuştuk. İşte Meksika'nın zengin eyaleti Chiapas zenginle fakir arasındaki uçurumun fazla olduğu bölgelerden bir tanesi. 1 Ocak 1994 NAFTA'nın Amerika, Kanada, Meksika arasında imzalanması yerli halkın üzerinde sömürgeciliğin artması için fırsat yaratmıştı. Yani çünkü anlaşmanın 27. maddesine göre halka ait topraklar özel mülk sayılacak ve satılmaya ya da diğer yatırım stratejilerine uygun hale gelecekti. Yani korporatif sistem sona erecekti. Yani bu halkın ürünlerini hem alırken hem de satarken daha fazla sömürüleceği anlamına geliyor. Yaşamak için gerekli olan temel ihtiyaçları temin etmenin zorluğu da böylece artmış oluyordu. Meksikaya giden turistlerin gezdesi olan Chiapas bölgesinin San Cristobal de las Casas kentinde ortaya çıkan silahlı örgütler listesinde olmalarına rağmen hiç silah kullanmadan bütün dünyanın sempatisini toplayan zapatistalar, Avrupalı kâşiflerin yani tırnak içinde kaşiflerin Amerika kıtasına ayak basmalarının üzerinden 500 yıl geçmesine rağmen hala sömürünün ağır yükünü çeken Maya yerlilerinin uluslararası sesi olmuştu. Zapatistler 1996 yılında Meksika hükümetiyle Sen Andreas olarak adlandırılan görüşmelere başlamış ve anlaşma imzalamıştı. Zapatistler ve Meksika hükümeti arasında imzalanan ve 57 farklı yerli halka kısmi otonomi tanıyan bu yerli hakları yasası Meksika'da yerli hakları için mücadele eden herkesin görüşü alınarak hazırlanmıştı. E bu anlaşma uzun yıllar gelgitlerle hükümet ve zapatistler arasında çeşitli olaylara sahne oldu. Yani hikayesi bayağı uzun. İşte hükümetin sefil olarak gördüğü halk zapatistlerin barışçıl yolla gösterdiği çaba kimliği hala net olarak bilinmeyen Kar maskesi ve piposuyla bilinen komutan yardımcısı Marcus'un ki hani ona göre asıl, asıl komutan Maya halkıydı. Marcus'un zekası ve üslubu ile bugün e, uluslararası niteliğe sahip olabilmeyi başarmış durumda. Bir şarkı arası vermek istiyorum. Babil'den sonra Meksikalı folk şarkıcısı Eric de Yesus'tan dinleyeceğimiz bir Zapatista şarkısıyla devam ediyor. Nosotras las mujeres, ese día nos sentimos muy contenta y tranquila y un corazón fuerte por ver las muchas de diferentes estaturas, colores como el maíz, que hay color amarillo, negro, blanco, pero todos somos una sola humanidad. Ha sido un caracol, un caracol. Un caracol de guerra en plena selva madre del sur con luz de luna llena. Emprende el viaje al amanecer el caracol sobre un rayo del día. No lo detiene la noche, ya ves, pasa y nadie lo mira. Una injusticia lo hará padecer. Grita un silencio a cuestas solo ver el su mejor arma. De sumar sobre su espalda, donde aguarda con valentía para iniciar al alba. El caracol paso y casaca vienen, serio mirando al frente, va hacia el futuro quien lo detiene. Trae la muerte un paso atrás de él, muere callado ycido y he puesto en pie su mejor arma. De su mar es lo que queda. Trae oído, atento, sabrás, sigue cantando guerra. Ayer nació un caracol, un caracol, un caracol, un caracol de guerra. İstediğimiz tek şey inat ve ısrarla gerçeğin aranması adalet. Ufkumuzda sadece sancılar ve acılar yok. Keşfedilecek renkler ve inşa edilecek dünyalar da var diyen Zapatistalar. E bu kez Zapatist kahve kooperatifleriyle kapitalist, şirketlerin ağzını sulandıracak kadar büyük bir paya sahip kahve üretiminin önde gelen bölgelerinden olan Meksika'nın Çepas bölgesinde neoliberal kahve şirketlerinin karşısına dikiliyorlardı. Sömürünün hali hazırda çok yoğun olduğu bu alanda 1989 yılında neoliberal hareketin yükselişinin hızlanmasıyla beraber uluslararası kahve anlaşmasındaki kısmen de olsa üreticiyi koruyan maddeler Edilmiş ve tarihte kahve krizi olarak adlandırılan e, kriz patlak vermişti. E, tabii ki e, tüm krizlerde olduğu gibi bu krizde de büyük kahve şirketleri ve aracılar e, kârlarına e, katlarken yoksul köylüler daha da yoksullaşmıştı. E, 1994 devrimini takip eden yıllarda zapatistler e, sosyal ve ekonomik hayatı düzenlemeye koyuldular. İşte köylüler bu düzenlemelerin en önemli ayağı olan kooperatifleşme çalışmalarına başlarken zapatistler de ürünlerin Meksika dışında dağıtılacağı dayanışma ağları kurmak için çalışıyordu. Nihayetinde ilk kahve kooperatifi olan işte Türkçe'de Dağ Kuşları Kooperatifi olarak adlandırabileceğimiz Chiapas'ın dağlık bölgelerinden Juan de Libertad'da 200 küçük üreticinin katılımıyla kuruldu. Ve 1999'da e, muhalif dayanışma ağları vasıtasıyla aracılara ve kapitalist şirketlere hiç bulaşılmadan yaklaşık 345 ton kahveyi Avrupa ve Amerika'da dolaşıma soktu. Dağ kuşları kooperatifini takip eden 3 sene içerisinde Üretim kapasitesini yeni üyelerin katılımıyla beraber 5'e katladı. Fakat tüm üreticilerin katılımıyla alınan bir kararla hem biyolojik kahve sertifikası için gerekli olan 3 senelik geçiş sürecinin tamamlanmasını hem de diğer bölgelerde de yeni kooperatifler kurulmasını teşvik etmek için bir süre üye almamayı seçti. Bir şarkı arası da vermek istiyorum. Bu Zapatista şarkısında yine Meksikalı folk şarkıcısı Eric de Yesusu dinleyeceğiz. How we Him will help each the stream How d I That You Цer Tim Yeuckle How d I That You Shabia Kami chana kami chanatambi Kremepa, raíces de tu fulgor La brava mirada alerta Es coherencia y corazón Con tus mujeres que siembran Nuestra vida y calor Un nuevo horizonte sueñan Donde se viva mejor Vida en tu comunidad Donde te asentaste tú Son de la mañana, dice tu nombre, Santa Cruz. Donde el sol de la mañana, dice tu nombre, Santa Cruz. comunidad donde te sol santa santa cruz işte gökyüzündeki Yeni Işık adıyla anabileceğimiz e, kooperatif 2001 yılında kuruldu ve e, 2002'de 328 üyeye ulaştı. E, daha sonra sırasıyla yeni bir diyar için çalışmaya başlamak ve e, Doğa Ana'nın meyveleri e, kooperatifleri birer sene arayla kuruldu ve hemen bu üretim ve dağıtım zincirinin e, birer halkası haline gelmeyi başardılar. Kahve çekirdeklerinin sanayileşme ve yol dahi olmayan topraklarda hava kirliliğinden ve egzoz dumanı etkisinden bahsedilemeyecek bir alanda üretilmesi, işte üretilen ürünlerin yükleme yapılan limanlara kadar at ve eşek sırtında taşınmasıyla zapatiste kahve için rahatlıkla, Dünyanın en organik kahvesidir diyebiliriz. E, toplamda 2500 kişinin dahil olduğu kahve kooperatifleri her yıl yüzlerce ton kahveyi üzerine makul bir geçinme payı koyup Avrupa ve Amerika'daki dayanışma ağlarına gönderiyor. Avrupa ve Amerika'da belli merkezlerde işlenen kahve 13 ayrı ülkede muhalif grup ve kolektiflerce dolaşıma sokuluyor. Zapatist ürünler dağıtım ağı ile ilişkili olan bu kolektifler hem para ve kar hırsı gütmeyen bir geçim ekonomisi anlayışını hayata geçirmiş oluyorlar. İşte hem de Çepas'taki otonomların ayakta kalmasına katkıda bulunuyorlar. Bu dağıtım mağları vasıtası ile sağlanan gelirlerin önemli bir kısmı otonomlardaki eğitim ve sağlık gibi sosyal giderler için harcanıyor. Yani aslında bakılırsa sadece kooperatiflerin ismine baktığımızda bile işte dağ kuşları, gökyüzündeki yeni ışık, yeni bir dünya için çalışmaya başlamak, doğananın meyveleri, Üretilen ve dağıtılan şeyin sadece kahve çekirdekleri değil, aynı zamanda yeni bir dünyaya duyulan özlemin çiğapasta yeşeren ve tüm dünyaya yayılan tohumları olduğunu da görmek mümkün. 5-6 yıl önce İstanbul'da alternatif ekonomileri, işte kolektif çalışmayı, ekolojik üretimi, adil ticareti ve Zapatista deneyimini önemseyen ve destekleyen bir grup insan bir araya gelip İstanbul Zapatista kafe kolektifini oluşturmuşlardı. İşte Meksika Çepas'tan İstanbul'a Zapatista kahvesi getiriyorlardı ama bugün bu çaba hangi aşamada bilemiyorum. Geçen gün internete baktım işte en son sosyal medya paylaşımlarını 2020 yılında yapmışlar. Markalı kahve zincirlerine işte gitmedim. İşte kendimi bildim bileli ailem kahve ihtiyacını Mısır çarşısındaki tarihi kuru kahveciden alırdı. İşte fakat hani İmroz'a gidebildiğim zamanlarda Adana Sakızlı Kahvesi'nden almaya da çalışıyorum. Programın sonuna geldik. Bugün 1 Ekim Dünya Kahve Günü nedeniyle kahvenin hikayesinden. Zapatiste Kahve Kolektifinden kısaca söz etmeye çalıştım. 12 Ekim'de çok sevdiğim iki kardeş müzisyenin, sevgili Kerim ve Selim Altınok'un, müzikte 40. yılı Bakırköy Yunus Emre Kültür Merkezi'nde müzisyen arkadaşlarımızın katıldığı bir konserle kutlanacak. Konser öncesinde haftaya, yani 12 Ekim pazartesi günü, Kerim ve Selim'i Babil'den sonra da konuk gideceğim Onlarla tanışıklığım 1990'ların başına denk düşüyor. İşte Ruhi Su Dostlar Korosu'ndan arkadaşım Serpil ile Bakırköy'deki evlerine gittiğimi anımsıyorum. Yani o gün kahve içmiş miydik hatırlamıyorum ama bir merhabanın da tıpkı bir fincan kahve gibi 40 yıl hatırı olduğunu düşünüyorum. Babil'den sonra'nın bütün kayıtlarına Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz. Programı Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Program Meksikalı folk şarkıcısı Eric Deyesus'tan dinleyeceğimiz bir Zapatista şarkısıyla sona erecek. Hepinize iyi bir hafta. Daha sıkıntılı ve bol kahveli günler diliyorum. Esen kalın. Bendita la tierra, la semilla, el temporal. Benditas tus manos que hacen de comer mamá. Rala la semilla, el temporal benditas tus manos que hacen de comer mamá. bendita la tierra casano atole de arroz pa que sea veloz también de garbanzo el negro y blanco con torreja dulce pa que más me ajuste Altyazı M.K. Me embruja el, chilate y el chocolate, me embruja la tuba, también el mezcal, me embruja la chicha, el pulque, el tepache, pero más me embrujan tus manos mamá.